Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben, Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, genç kardeşlerimle, öğrencilerimle birlikte, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sizlere anlatmak, onu daha iyi bir şekilde sizlere tanıtmak için uzun süredir bir program yapıyoruz. Bugünkü programımızda, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in etrafında bulunan onun kardeşlerinden yani onun arkadaşlarından sizlere elimizden geldiği kadarıyla bahsetmeye gayret edeceğiz. Her bölümde yaptığımız bir şey vardı demeden vatandaş kalktı zaten. Biz bu bölümde işleyeceğimiz konunun içeriğini bir cümle halinde tahtaya yazdırıyoruz. Safa kardeşimiz bugün asab bizi Resulullah'a ulaştıran kuşaktır diye yazacak. Asab bizi Resulullah'a ulaştıran kuşaktır. Biz bugün inşallah Allah nasip ederse sahabeye niye değer veriyoruz? Onlar bizim için de ifade ediyor. Bu çerçevede biraz da farklı bilgiler vermek suretiyle sizleri bilgilendirmeye gayret edeceğiz inşallah. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler tabi sahabe ismini hepiniz biliyorsunuz. Yani sahabe dendiği zaman biz kimi kastediyoruz, onunla murad edilen insanlar kimlerdir bunu hepimiz biliyoruz. Ama kelime Arapça itibariyle bir ifade olduğu için onun anlamıyla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Köken itibarıyla sahibe bir insanla beraber bulunmak, onunla arkadaşlık yapmak, yakınında bulunmak anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin bir kelimesinin tekili Arapça'da sahip kelimesi. Esasında bu kelimeyi ben hatırlıyorum eskiden filmlerde de sahip ifadesi çok kullanılırdı. Ya yani Daha ziyade sanki köleler efendilerine böyle diyorlarmış gibi zihnimde kalmış. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Sizin yaşınız el veriyor mu bilmiyorum <gülüyor> bu filmlere. Hocam teknoloji imkan veriyor eski filmleri izlememiş. Ha Doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel yakaladın. Anlamında da kullanılıyor değil mi? Sah sahip, sahip kelimesi. Sahip tabii önnes evet. olması lazım. Ve sahip edin o, gibi evet, beni... sahibe olunca olur. Evet. Şimdi az seyirciler bu sahip kelimesinin çoğulu sahabe bir kelime daha var. Neydi? Ashab. Asap. Evet, sahabe ve asap diye bu kelimenin çoğulu kullanılmaktadır. Peki İslam bilginleri özellikle de hadisçiler düşünmüşler. Biz bir tanım yapalım. Ve sahabeyi isimlendirelim ama kimleri bunun içerisine alacağız? Öyle bir tanım yapalım ki hiç kimse dışarıda kalmasın. Bunu hak eden herkes o halkanın içerisinde olsun. Ama nasıl bir tanım getireceğiz diye oldukça kafayı yormuşlar. Aziz kardeşlerim sahabeyi tanımlamak için çok tarif var. Çünkü Hz. Peygamber'in arkadaşları olunca ikinci kuşak. Yani Hz. Peygamber'den sonra bir sıralama yapacak olursa birinci sıra Hz. Peygamber, ikinci sıraya onlar geliyor. Çok değerli oldukları için onlar üzerinde insanlar oldukça kafa yormuşlardır. Eyüp dinliyorsun değil mi? Evet. Çiziyorsun da bir şeyler. Kafa yormuşlardır. Ve pek çok tarifler yapmışlardır. Bu tariflerden benim için benim en çok hoşuma giden ve kuşatıcı olduğunu düşünmüş olduğum tarif az seyirciler şudur. Hz. Peygamber'e mümin olarak erişen, bu ifademe dikkat. Hz. Peygamber'e mümin olarak erişen ve Müslüman olarak vefat eden insana biz sahabi diyoruz. Bu tarifte incelikler var. Bakayım bu incelikleri yakalayabilecek misiniz? Ne diyorum? Hz. Peygamber'e Müslüman olarak erişen. Bu ne anlama giriyor? Erişmek yani ona... Yani onun döneminde Müslüman olmuş olması Yeterli var. mi? Hz. Peygamber'e erişmen lazım. Yani ben mesela görmesi. Ömer Faruk'a eriştim, geldim yanına. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e erişen dedim, gören demedim. Bak sen gören diyorsun, ben gören demedim. Erişmekte konuşmak, muhabbet etmek, işte yanında bir müddet bulunmak da vardı. Şimdi Abdullah bin Ummi Mektum, bu zat şimdi gözleri görmeyen bir insan, sahabi. Hazreti Peygamber aleyhisselamı göremedi, şimdi Peygamber aleyhisselamla muhabbeti de var. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan bize nakde hadisler de var, ne yapacağız bunu? Sen görecek diyorsun. Yani görmek, fiziki olarak görmek değil yani şimdi, Peygamber Efendimiz'de yele ben, yele ben. zaman geçirmek yani. hocam. İşte buna. Türkçe'de bir ifade kullanılıyor da bu programına uygun değil. Evet. Şimdi demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a erişmesi lazım. Yani onun huzurunda bulunması lazım. Bir de şu var. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında bir insan Müslüman olabilir. Evet. Ki var. Hani Vesel Karani ile ilgili olarak bu söylenir. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a erişmemiştir. Onun döneminde Müslüman olarak yaşamıştır. Biz bunlara da bir isim veriyoruz. Bunların da özel bir ismi var. Nedir o? Ne? Tabi'nin değil mi? Oğlum bak kaç puramdır yapıyoruz muat... tabi'nin diyorsun ya sopalık herif. Sahabeden sonra tabi. Dur bir dakika. Dur bir dakika Eyüp. Hazreti Peygamber soru Hazreti Peygamber zamanında bir dakika Eyüp. Hazreti Peygamber zamanında yaşayıp Müslüman olup Resulullah'ı görmeyen insanlara ne denir? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> bak. Vallahi geliyorum sırayla soracağım. <gülüyor> Arkadaşlar, birini söyleyeyim de kurtarın, ben dövecek şimdi. Müslüman denir diyor. <gülüyor> Bilen var mı? O mukaddemun ve mukaddemun, yani tam kelime gelmiyor ama muhadderun dolayı öyle bir şeydi. Yazıklar olsun size. <gülüyor> bu kadar program yapıyoruz. Mu Mukadderun. Bu kadar emek <gülüyor> <gülüyor> zayi oldu, evet. Yani bundan sonra aziz seyirciler, bu arkadaşlar bu kadar övdük, beraber program yaptık. Bundan sonra artık ne yaparlarsa yapsınlar tutmaz. O geçmiş programlar da süpürdünüz ya. İşin kötü tarafı bu. Ne deniyor? Hocam geçmişi böyle birden hemen şey yapmasaydık ya öğretirseniz evet. öğreniriz biz de daha devamda geliriz ya. Yani. böyle bir şeydi. Muhadderim Muhad... Yaklaştı da ne? Mukaddem muhadderin mu? Bu kısmı, e, <gülüyor> <gülüyor> mu kısmı tuttu. Bu kısmı tuttu. Muhadram deniyor. Muhadram. Muhadram. Hazır bulunan. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında yaklaştın. Muhadram şairler var Heh. hatta hocam. Elbette. Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında Açık yaşayıp ama evladım. Resulullah Efendimiz'i görmeyen insanlara muadram diyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi tabii bu çerçeve içerisinde, bu tarif içerisinde bir daha tanımı hatırlayalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Müslüman olarak erişen ve Müslüman olarak da vefat eden. Çok önemli. Peygamber selam vefatından sonra birkaç kişi, dördü geçmiyor sayıları. Bir tanesi daha sonradan tövbe ediyor. Böyle... İslam'dan çıkan insanlar var. Yani biz bunları sahabi kategorisine ne yapmıyoruz? Almayayım. Almıyoruz. Ama hamdolsun ümmetin büyük çoğunluğu 995 buçu 99 yine Hz Peygamber'in yolundan devam etmişlerdir. Bu tarif içerisinde birini daha alıyoruz arkadaşlar. Hz Peygamber'e Müslüman olarak erişim, Müslüman olarak vefat edenler içerisine gördüğünü akledebilecek yaşta olan çocuklar da bu tarif içerisinde alıyoruz. Şimdi Safa, ama olanlar aldığımız gibi yani illa yaşlı başlı erkek veya kadın olması gerekmiyor. Mahmud bin Rabia diye bir sahabi var mesela çocuk. O bakayım hatırladınız mı ismini? Mahmud bin Rabia. Bu sahabinin bir şeyi var. Hazreti Peygamber aleyhisselamla bir hatırası var. Hatırladınız mı acaba? Hocam, kumaş Elbise atıyor. kapman Elbise değil mi? Mü? Hocam aklıma bir Allah ıslah siz. Bugün ağaç taşla yandım hocam. hocam. Yok. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ağzına su alıp yüzüne fışkırtığı çocuk... Hatırladınız değil mi? Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir gün bir ashabının bulunduğu bir meclise uğruş, uğruyor. Yaz sıcak. Bir kuyudan su çekilmiş. Kovaya su konulmuş. Bu Mahmud anlatıyor bunu bize. Mahmud bin Rabi'ye anlatıyor. Hazreti Peygamber geldi diyor. Doğrudan diyor o kovaya gitti diyor. Oradan ağzını su doldurdu. Herkes düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber bir canlandırın zihin dünyanızda. Hazreti Peygamber avurtlarını şişirmiş suyla. Ne yapacak diye herkes bekliyor. Hazreti Peygamber geliyor bu Mahmud'un yanına. Bu Hazreti Peygamber aleyhisselamın değerli seyirciler insan yaklaşımını da esasında. Çocuklara olan muhabbetini de gösteriyor. Hazreti Peygamber ağzındaki suyu o sıcakta Mahmud'un üzerine şükürtüyor. Tabi herkesi bir gülme alıyor, bir kahkaha alıyor. Daha sonra Mahmud'un, Mahmud bin Rabbin radıyallahu anh. Ölene kadar Hz. Peygamber'le ilgili anlatacağı bir hatıra olmuş oluyor. Evet. Ne kadar güzel. Biz şimdi Peygamber'imizin çocuklarla olan ilişkilerini anlatırken bizim baş anlattığımız kısalardan bir tanesi budur. Biz o yüzden bir kitap yazdık. Hatırlarsınız belki. Peygamber Peygamber'in çocuklarla çocuklu. Çocuklu. diye. Arkadaşlar, peki sahabe tanımını yaptıktan sonra arkadaşlarımız pek katkı veremediler bu bölüme kadar ama inşallah bundan sonra verecekler. Sahabenin sayısı ile ilgili olarak bir bilgi vermek istiyorum. Tabi Hazreti Peygamber zamanında nüfus sayımı, kütük vesaire bunlar söz konusu olmadığı için site devletinde bu imkanlar olmadığı için sahabenin sayısı ne kadardı vesaire bununla ilgili tahminler yürütülüyor. Hazreti Peygamber'le ilgili şu söyleniyor. Peygamberimizin etrafında en çok kalabalık kitlenin bulunmuş olduğu zaman dilimi nedir? Ee, veda Hacı hocam. Ha, veda, hacıdır. veda Hacı'dır. Veda Hacı'nda Hazreti Peygamber'in bir kere Hacı yaptı zaten. Değil mi? Bir kere mi yaptı, üç kere mi yaptı? O umre mi hocam? Bir, bir, bir, bir yani hac girer Bir kere olur kere evet. daha hac zaten. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir kere hac yaptı. Bir kere hac yapan Ali Aleyhisselam Efendimizle birlikte hacci yapmak, o lezzeti birlikte tatmak ve hacı öğrenmek için bütün Arap coğrafyasındaki Arap Yarımadasındaki bütün insanlar gelebilenler hepsi Hazreti Peygamberle birlikte hacca geldiler. Şimdi dediğim gibi nüfus sayımı yapılmış değil. Nüfus sayımı yapılmış değil ama Oradaki o kalabalığı böyle e, tahmini olarak bir hesap çıkarıyor sahabe-i kiramdan sonraki bilginler. İşte diyor ki mesela şu bölgede durdu Hz. Peygamber etrafında şöyle büyük bir kalabalık vardı. Orada durdu böyle kalabalık vardı. Bunlardan tahmini bir rakam yürütülüyor. Ya yani tahmini olarak ortalama bir 110 bin rakamından bahsediyor evet insanlar. Hocam. Yani sahabe-i kiramın arkadaşlar şey dahil değil. Kim dahil değil? Dur bakayım. Hacca gelmeyenler dahil değil. Yani? Yani? Ticaret için gelenler, panayır için gelenler yani orada... Yok bulunuyor. çocuklar mesela, yaşlılar, annelerimiz diyelim ki... Veya o dönemde de kalanlar. Durumu müsait olmuyorlar. gelemeyenler buna dahil değil. Yani biz esasında rakamı artırabiliriz buradan. Evet. Yani 110 bin diyor bizim bilginler. O hacca gelenlerle bunu kısıtlıyorlar ama sanki bu rakamlara eklersek rakam biraz daha... Mesela o dönemde cariyeler var, köleler var, başkaları var. Bunları da eklediğimiz zaman rakamın oldukça artacağını tahmin ediyorum ben. Ama işin e, ilginç tarafı şu arkadaşlar, biz bunlardan kaç kişiyi biliyoruz diye bir düşünecek olursanız şöyle diyebilirsiniz az kardeşlerim. Peki bu 110 bin kişiden biz kaç tanesini tanıyoruz diye sorabilirsiniz. Şimdi İbni Hacer el-Askalani diye bir büyük bilgin var. Şafii mezhebinde de Eyüp çok önemli bir insandır. Ansiklopedik bir büyük bilgindir. Hicri 852'dir vefatı. Yani hemen hemen her dalda hadis ağırlıklı olmak üzere çalışmalar olan büyük bir insan. Yani öyle senin benim gibi hepimizin toplamı bir İbn-i Hacer'in çeyreği yapmaz. Onu ben sana söyleyeyim. Şimdi bu zatın arkadaşlar El-i İshabe fi temiz sahabe diye sahabenin isimlerini bir araya getirmiş olduğu bir çalışma var. En temel başka çalışmalarda var da en temel çalışma budur. Bu çalışmada 12.304 tane sahabe ismini zikrediyor. Dikkat! 12.304 tane sahabe ismini zikrediyor ama bu zikretmiş olduğu isimlerden bir kısmı mükerrer. Mükerrer. Yani bir sahabeyi başta zikrediyor. Daha sonra onu künyesiyle başka bir yerde bir daha zikrediyor. Bir kısım isimlerde hatalar yapıyor. Bir ufak tefek hatalarda şunlar. Bizim az önce muhadram dediğimiz Hazreti peygamber Peygamber'i görmemiş olan ama o Müslüman olarak yaşanmış olan insanlar da kitabını alıyor. Onlar da kitabını alıyor. Dolayısıyla rakam esasında 10.000 bin civarında. Yani toparlıyorum bu bütün şeyin özetini. Bizim kaynakların bize isimlerini vermiş olduğu kendilerinden bahsetmiş olduğu az seyirciler Sahabelerin sayısı, yani isim olarak bilinenler, tanınanlar, bunlar kaç bin civarında? On bin civarında. Tamam. On bin civarında insandan bahsediyoruz. Hocam bir sorum olacak. Buyur. Şimdi bugün iki tane sorum var hocam. Aslında He. bir soru değil. <gülüyor> Şimdi birincisi, biz hocam bir insanın sahabi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani ikincisi de hocam, e... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında gördüğünü söyleyen bir kişiye sahabi diyebilir miyiz? Hocam hatta Ebu Tufel Amir bin Vasile Elleysen son sahabe denir ya onu mesela nasıl tespit ediyoruz? Nasıl tespit edilmiş o? Güzel. Şimdi sorunun sana cevap vereceğim. Sorun ikinci şıkkından bahsedelim. Bir insan ben Hazreti Peygamber rüyada gördüm. Aleyhisselam bana şöyle dedi. Aziz seyirciler bunlar asla itibar etmeyeceğiz biz. Yani bir insan çok muttaki olabilir, iyi bir Müslüman olabilir. Yani biz kimseyi yalancılıkla elbette suçlayamayız, kalbini bilemeyiz ama ben rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm. Ee, Hazreti Peygamber bana şöyle dedi, belki dedeni gördün, belki dedenin dedesini veya gündüz rastlamış olduğun bir insanı gördün. Şimdi bir hadisi kendilerine delil alıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki, şeytan benim suretimde gözükmez. Yani suretime giremez, dolayısıyla ben gözüktüğüm zaman benimdir o. Ama şimdi buradaki sıkıntı. Hiç görmedik ki hocam. He, buradaki sıkıntı şu aziz kardeşlerim. Ben sen Hazreti Peygamber'i gördüğünü nereden bileceğim? Yani ben bunu nasıl tespit edeceğim? Benim elimde bir kriter yok. Belki sen farklı amaçlarla iyi bir insan olarak gözüküyor olabilirsin. Bizim fıkıhçıların bir kuralı var az seyirciler. Nahnu nahkumu biz zavahir. Biz zahiri ölçülere göre karar veririz. Dolayısıyla bir insan Hazreti Peygamber'i gördüm. Bana şöyle dedi: Siz şöyle yapın. Dedi ki mesela Hazreti Peygamber'i gördüm. Abdülbaki sana yarın şunu versin. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Ahmet Rufa'yı yemek yedirsin mesela. Böyle bir şey. İnbiya hocam o, bizi tabuzuna evet, götürsün. Evet. O sözüm söz. Evet. Şimdi dolayısıyla biz ne yapacağız? Biz zahiri kriterleri uygulayacağız. Dolayısıyla günümüzde bir insan Hz. Peygamber'in selamı gördüğünü ve ona bir takım buyrukları olduğunu iddia edecek olursa o kendisini bağlar. O kendisiyle Rabbi arasında olan bir şeydir. Ama burada da şuna, şuna dikkat etmesini ona tavsiye ediyoruz. Yapacak olduğu şeyin İslam'ın şeriat çerçevesi içerisinde kalması lazım. Bu da çok önemli. Yani insan ne gördüğünü sabah unutabilir, karıştırabilir. Sen bilirsin insan bir gecede kaç tane rüya görüyor evet hocam, diyorlar. Evet şey de var. Hani evet. pe, haşa yani peygamberimizi görüp işte artık senden namaz düştü e, diye gördüğünü duyanlar da varmış, yani söyleyenler de varmış. Buradan anlaşılması gerekiyor ki o peygamberimiz değil yani. Yani rüyalar evet. yanlış anlaşılabilir ya yani anlamamız gereken onun peygamber olmadığı mı, onun peygamberi gördüğünün söylemesinin yanlış olduğunu yanlış olduğumu ya onun yani tanıma noktasında efendimiz şahit gören bilmiyorum var mı aramızda da, tanıtıyorsa kendisini ben peygamberim diye Tabii ki en nihayetinde muhakkak sadece kişiyi bağlar başka kimseyi bağlamaz ama velakin şeriata muhalifse muhalif bir şey zaten ben peygamberim diyerek o hadis-i şerife binaen söylüyorum da o... Ya karıştırabilir insan arkadaşlar şu var insandır. yani o insana da biz yalancılıkla Suçlamayalım hemen de Yani olabilir adam 5-10 tane rüya görmüştür Bazı insanlar çok rüya görüyorlar Ben onlardan değilim Yani o yüzden karıştırmış olabilir yani Ama bizim için ne diyorum Ümmet için bunlar bağlayıcı değildir Dolayısıyla ben gördüm kardeşim gördüysen seni bağlar Bizi bunun bağlaması söz konusu olamaz Çünkü bu kapıyı açarsak Erzurumların değişiyle bunun büyük bir riksi var O risk nedir Yarın Safa aynı şey diyecek, Hayat aynı şey diyecek, Eyüp bir şey diyecek. Ondan sonra bu din arkadaşlar değişime, başkalaşıma uğrar. Bu yolu bizim kesinlikle açmamamız gerekir. Ölçü belli. Bu bütün İslam bilgilerinin bu kuralları koymuşlar. Bu din üzerine yeniden bir adet, usul, yöntem yapıştırmaya gerek yok. Bizim bir ihtiyacımız da yok. Şu ara, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Bizim Aziz Aleyhisselam'a uymamız, onun yolundan gitmemiz, Kur'an'ı hayata geçirmemiz için elimizde yeterli sayı, ve Hasan hadislerimiz Mevcut. var. Bizim yeni bir şeyler duymamıza ihtiyacımız yok Yani dinde bir boşluk var da biz o boşluğu rüyayla mı dolduracağız? Böyle bir ihtiyacımız mı var? Buna hiç gerek yok. İnsanın kendisini bağlar. Şimdi sorduğun ama unuttuğun sorunun ağa şıkkına gelince. Dur bir dakika. Esvert neydi sorusun ilk şıkkı? Hocam biz kime sahabe diyeceğiz yani sahabe kimdir dedi ilk ağa şıkkında. Öyle demedi. Onu, Öyle demedi. Onu bir dakika onu sormadı. Ahmet Yakup çok dikkatli dinliyor, bilir. <gülüyor> Yok, bak, deden. Hocam, ee... Şimdi az bu öğrencilerde bir psikoloji var. Soru ben 94'ten beri derse giriyorum. Öğrencilerde hep şöyle bir politika vardır. Şimdi mesela dersin ki, sen söyle. Öğrenci hep şunu yapar, ben mi? Bir, Veya katma, arkaya hemen, bakar, bir, ben de bir... hep şunu derim. Yok, sen değil deden. <gülüyor> yani Bekletip bir de amca. soruyu hatırlama evet. aşamasını falan. Evet, biraz zaman kazanıyorsun. Evet, evet Hocam yani Balki'nin sorduğu soru bence Esfert'in sorduğu sorunun farklı bir tarzıydı ama içeriğini tam olarak bu şekilde hatırlıyorum ben de bilmiyorum ne kurtuluyor. <gülüyor> Hocam biz bir. seni evet dikkat almamış arkadaşlar öyle anlaşılıyor. da yani. üzerinden çok konu geçti. Evet yani. İlk en soru. son sahabi rüyada görür, rüyada gören kişiye sahabe diyebilir miyiz? Sonucunu sonu açıklayınca ilk soruyu. Tamam çok zamanımız yiyorsun. Evet bir şey de demiyorsun. Şimdi Ahmet Yakup, Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarını tanımanın ölçüleri, kriterleri nedir? Bunu sordu bize. Biz bir insanın sahabe olduğunu nasıl anlayacağız? Hı. Hani rüyayı kabul etmedik ya, bunun zahiri ölçütleri nelerdir? İslam bilginleri, hadisçiler, arkadaşlar bu usta dört tane temel kriter koymuşlardır. Bir insana sahabe olduğunu anlamak için ne yapacağız? Birinci kriter, o insanın sahabe olduğu bilgisinin bize tevatür yoluyla gelmesi. Hulafay-ı Raşidin gibi, yani öne çıkmış olan sahabiler, hani aşire mübeşşer olarak tanımlanan sahabiler, bunlar ümmetin tamamı tarafından bilinen insanlardır, bütün kuşaklar boyunca. Bir, demek ki en azından bunu anlat, tekrar et tevatür yoluyla. Birincisi tevatür yoluyla. İkincisi arkadaşlar, onun bir altında olan şöhret yoluyla dediğimiz e, yolla. Mesela Ebu Hureyre gibi, Abdullah bin Ömer gibi, Ebu Sa'de el Hudri gibi sahabiler, bunlar da çok meşhurdur, şöhrete ulaşmışlardır. Ama bunların şöhretleri bir Hazreti Ebubekir gibi değildir. olmaz. Bir Hazreti Ömer gibi değildir. Dolayısıyla onlar da sahabe olarak kabul ediyoruz ama onların sahabelilik bilgisi bize diğer az önce isimlerini andığım sahabiler gibi bize gelmiyor. Üçüncüsü arkadaşlar bir sahabinin bu sahabidir demesiyle. Bu çok önemli. Bir heh, yani. Bir sahabinin bu sahabidir demesiyle anlaşılıyor. Nasıl? Niye? Bu şundan dolayı yani diyelim ki sen sahabisin diyorsun ki Eyüp sahabidir. Ben senin sözü niye dikkate alıyorum? Çünkü sahabe o, o adildir. <gülüyor> sahabe ne yapıyor? Hazreti Çünkü... Peygamber yakınında bulunduğu için ya Eyüp de Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanında bulunuyordu. Dolayısıyla ben de onu gördüm. Bir gün meclisimizde vardı gibi şehadet etmesiyle arkadaşlar biz o insanın sahabe olduğunu ne yapıyoruz anlıyoruz. Mesela Hz. Ömer zamanında, Hz. Ömer zamanında İsfahan bildiğiniz gibi Irak kimi zamanda fethedildi. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında fethedildi. O büyük sahibi, bir radıyallahu anh diyerek onu bir an aldım. Evet. Hazreti Ömer zamanında fethedilirken orada Humamet Devsi diye bir zat şehit oluyor. Humamet Devsi diye bir zat şehit oluyor. Ebu Musa el-Eşari onun sahibi olduğuna şahit ediyor. Bu sahabeydi diyor. Şimdi bu fete katılanlar Arkadaşlar bu İsvan fetihine katılanlar, Irak fetihine katılanlar hepsi sabi miydi? Değildi hocam. Değildi. Hepsi sabi değil. Bunların bir kısmı tabiin. Yani Hz. Ömer Efendimiz bütün orduyu sahabilerden oluşturmuş değildi. Şimdi bu insanların bir kısmı tabi, bir kısmı sabi. İşte Humame için Ebu Musa Aleyhisselam diyor ki bu Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabilerinden bir insandı diye söylüyor. Dördüncüsü. Dördüncüsü arkadaşlar. Kaç madde saydım? Biraz Üç da tekrar edeceğim size. Dördüncüsüne Üç. geleceğim. Üç Şimdi dördüncüsü az önce yarım yamalak Safa'nın söylemiş olduğu meseledir bu. Yarım yamalak. O da nedir? Hz. Peygamber aleyhisselamın bir hadis-i şerif var Safa. Aleyhisselam diyor ki yüz yıl sonra burada bulunanlardan, insanlardan kimse yeryüzünde kalmaz deniyor. Tamam. Yeryüzünde kimse kalmaz. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselamın bu Sözü söylemesi, 10 yıldır hani Aziz Peygamberimizin Medine dönemi, onun son gününü ölçü alıyoruz. Hani olabildiğince insan dışarıda kalmasın diye. Peygamber aleyhisselam Medine'nin son gününde öyle farz edelim, muhal farz. Bunu söylediğini, buyurduğunu söylediğim zaman 100 yıl geriye uzattığımız zaman ileri doğru hicri 110 yılı yapıyor. Dolayısıyla hicri 110 yılından önce vefat eden, tabii yine ile ilgili işaretler bulunan insanları bir sahabe olarak kabul ediyoruz. Bir isim söylediğin Safa, o işte budur. Neydi o isim? Tekrar mı söyleyeyim hocam? He? Ebu Tufeyl, e, Amir bin Vasile, Amr bin, Vasile. Amr. Ha, Amr bin Vasile bu şekilde kabul edilmiştir arkadaşlar. Demek ki Ömer, Faruk şimdi bize o dört maddeyi ne yapacak? Özetleyecek. Özetleyecek. Evet. Hocam dört maddenin ilki tevatır yoluyla Evet. bizim bildiğimiz. İkincisi ise şöhret yoluyla. Üçüncüsü ise... E, Biraz önce de söylediğimiz Hicri Peygamber Efendimizin hadis şerifine istinaden Hicri yüz, yol, 110 yılından önce vefat etmiş sahabe tabii o kriterlere de yine aynı şekilde karşlayan. Dördüncüsü ise e, bir sahabenin e, ben bir sahabin bir, demiş, Başka demiş. bir sahabiyi aynı şekilde bu şey sahabe olduğunu tasdik etmesidir. Kaçını yani söyledin onu, şu anda? 3 mü? Dördüncüyü. Hani Şimdi, üçte dördün yerini değiştirdin. Hocam değiştirdi. sırayı değiştirdin. 3 ne dedim? Bir daha da 3'ü. Şimdi e, bir sahabenin Diğer hani bir e, kişiden bahsederken bu sahabi olarak kendisini tasdik etmesi başka bir sahabi yani. tamam. için şahit bu muame için dedik, ebu bu Musa Şerif dedik, evet. Dördüncü de Dördüncüsü... güvenilir bir insanın ben sahabi ol diye söylemesi, tabii onu sahib olduğunu destekleyen başka deliller de bulunması lazım. Evet. O yüzden biz bir ismi hicri 110'dan önce vefat etmiş olan bir ismi sahibi kabul ettik. Bir daha söyle. Amr ha. bin Vasile. Amr bin Ebu Tufel, Amr bin Vasile'yi sahibi olarak kabul ettik. Şimdi bu Hocam bir şey olur. sorabilir miyim? Hocam bu kriterler e, arasında hani bir derecelendirme yapabilir miyiz? Yani Yaptık zaten. 1, 2, 3, 4 işte. Yok. Bu bu Farklı şey... bir şey soruyor. Anlamadın. Teva yoluyla. Anlaması için biraz daha detaylı sor. Biraz inli. Evet. Biraz yoluyla. Biraz inli sordun anlamadı ama. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> Mesela hocam tevatür yoluyla bize e, bizim bildiğimiz daha mı üstün bu sahabeler yani o şekilde. Hocam Şimdi bunlar bizim... birbirlerinden farklı meseleler. Neresi bunun havaslık ya? <gülüyor> bir yerde sahabenin fazileti, bir yerde sahabenin direkt tespiti noktası. Bu nasıl bu nasıl hastır? Havastır, havasül hastır ve biz avamız nasıl? Sen nasıl? idare et onu, idare et bugün. Evet. Tamam? Evet, evet. Ben bu evet. sorabilir miyim? üstüne hemen bas. Sor sen de eksik kalma. Hani <gülüyor> e, Kur'an'da geçen bir sahabeyi biz tevatür yoluyla alan sahabelerin arasına koyacağız değil mi? Kime? Kur'an'ı geçen bir sahabe var ya, Zeyt bin Zeyt, Zeyd, ha, he, tabii ki. Biz bunu tevatür yola gelen sahabeler arasında koyuyoruz değil mi? Tabii ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den yani daha, daha güzel... Ahmet'e <gülüyor> Herhalde olmaz değil mi? Yani, değil mi? Için. Ha, tasdiklemek için, ha, bizi sınamak için yaptı, <gülüyor> şey. evet. Evet. evet. Sağ olasın, evet. Ama orijinal bir şey söyledi ya. Evet hocam. Yani farkında olmadan dediyordu ama önemli hocam, güzel bir şeydi. Hocam, aramızda evet. en farkında olarak konuşan Eyüp olabilir hocam. Evet. Kur'an'da bir tane sahabe geçtiğinin bilgisini vermesi de iyiydi. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de ismi aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in ismi geçen tek sahabedir. Değil mi? Zeyd bin Arise. Zeyd. Bir de hocam ismi geçmeden. İsmi geçmeden mi? Hz. Ebu mesela işaretle e geçer Sıddık. ama ismi olarak geçmez. Evet. Şimdi güzel bir soru sordu Hayati. Dedi ki ne dediğini kendi unuttu. Şimdi aziz kardeşlerim bizim hadis bilginleri özellikle sahabeyi ne yapmışlar? Kategorize etmişlerdir. Yani biz zahiri ölçülere bakacak, bakacak olursak sahabeyi kiram yukarıdan aşağı diyelim ki bir Sıralamaya tabi tutalım. Ne yapabiliriz? Ya o kadar güzel bir sıralama yapmışlar ki pek çok bilgin yapmış. Pek çok bilgi bu sıralamayı yapmış ama işlerinde Hakime Neysaburi diye 405 yılında vefat etmiş olan bir bilginin yaptığı sıralama var ki benim acayip hoşuma gidiyor. kanaatimce az seyirciler sizin de hoşunuza gidecek. sahabe kiramı yukarıdan aşağıya sıralamış. Tabi bu sıralamış ama bu Allah katındaki sıralama haliyle değil. Biz diyor zahir ölçülere göre İslam'a göstermiş oldukları fedakarlıkları göz önünde bulundurmak suretiyle sahabe-i kiram'ı yukarıdan aşağıya değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmenin derecelendirmenin birazdan o derecelerden bahsedeceğim. Faydası nedir diye bir şey aklınıza gelebilir. Yani şimdi bizim İslam bilginleri öyle boşa iş yapan insanlar değil az kardeşlerim, değerli seyirciler. Şimdi diyebilirsiniz ya hocam. Bunlar yukarıdan aşağı sıralanmış. Yani sıralanmış da ne olmuş? Ne faydası var? diye sorabilirsiniz. Var mı vereceğiniz bir hocam, cevap buna? Hocam onların işte herhangi bir fıkhi konuda verdiği içtihatlerde mesela bu sahabi üst düzey bir sahabiydi. Ben bunun içtihatıyla amel ederim. Aferin. Aferin. veya Onlardan Çok birisi bir hadis rivayet edecek mesela. Ben şu sahabiden duydum. Bakıyor o sahabi eğer o derecesi yüksekse hiç sorgulamadan bu hadis sahihtir diye kitabını alacak. Çok güzel. Bir bu... diğer husus hocam. Ee, Hazreti Ali Efendimiz'e yaslanıp diğer evvelki üç sahabe ve diğerlerini zemmedenler bunun içinde faziletleri üst tarafa koyulmuş olabilir. Şiilere karşı. Neyse o da seninki de onun dediğin içine girer. Evet. Şimdi <gülüyor> aziz kardeşlerim yönetmen de canımızı sıkıyor. Bizi işaret ediyor oradan. 20 dakika kaldığını söylüyor ama ne yapalım. Evet. Şimdi aziz kardeşlerim o kadar güzel mantıklı bir sıralama yapmışlar ki yani bu hadisçilere hakikaten insanın saygı duymaması mümkün değil. Yani şimdi ben o sıralamayı size vereceğim hakimliği hesabınının ama buradaki o kafa yormayı göreceksiniz. Yani büyük bir kafa burada yormuş kendisini bunu test etmek için. Birinci sırayı şeye koymuşlar. Mekke'nin ilk dönemlerinde İslam'ı kabul edenler. Yani o zorluk dönemlerinde arkadaşlar ilk Müslüman olan kimseler. O zorluk döneminde hani yiğitliğin gerekmiş olduğu zamanlarda Hz. Ali Efendimiz, Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi insanlar bunları herhangi bir birinci sıraya almışlardır. Buna Hz. Ömer de dahildir. Kırktan sonra, kırkıncı insandan sonra ama... Bir hatırlayın, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Ekki'deki Müslümanların şeyi değişmiştir, yani havası değişmiştir. O yüzden büyük bir yiğitliktir Hazreti Ömer'in Müslüman olması. Birinci derece bunlar. Üçüncü olarak arkadaşlar, Habeşistan'a hicret edenler. Niye üçüncü süreye mesela bunları alıyorlar? Çünkü göstermiş oldukları fedakarlık çok büyük bir şeydir. Yani eziliyorsun, baskı var üzerinde burada ne yapıyorsun? Vatanını, malını, mülkün her şeyini sahip olmuş olduğu bütün değerleri din adına Bırakıp gidiyoruz. Ama burada bir şey var arkadaşlar. Göz ardı etmeyelim onu. Bu insanlar o yolculuğa sevk eden kim? Peygamber. Hazreti Peygamber. Yani düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber'e sanıp sana diyor ki vatanını, malını, mülkünü her şeyini terk edip Habeşistan bugün neresi? Etiyopya. Etiyopya. Değil. Arada da deniz var bildiğiniz gibi. Etiyopya'ya gideceksiniz. Yani Etiyopya'yı bilmiyorlar. Nereye gidecekleri belli değil. Hazreti Peygamber'imizin tab oraya göndermesinde bir hikmeti var. Onlar gibi bir şey var mı zihninizde? Niye Hazreti Peygamber Aleyhisselam mesela Suriye demedi de Etiyopya dedi? Oran halkı Müslümanlara daha yakın oldu. Oradaki hocam kral, kral şey yani hocam Müslümanlığa daha yakın önceki dinlere yani. Hani... Ondan ziyade adaletle hükmetmesi. Adil bir hükümdar Necaşi. Az kardeşlerim Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın burada şunu da bakın anlayın. Peygamber Aleyhisselam coğrafyayı iyi biliyor. Ya yani bölgeyi çok iyi biliyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yani az önce söylediğim Suriye'ye göndermiyor, Şam'a göndermiyor mesela veya aşağı Yemen'e göndermiyor. Etiyopya'ya, bugünkü Etiyopya'ya gönderiyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam Habeşistan'a. Çünkü oranın idarecisi olan Necaşi'nin adil bir hükümdar olduğu Hazreti Peygamber tarafından da biliniyor. Bu esasında bize Hazreti Peygamber Aleyhisselam tarih ve coğrafya bilgisinin de o dönem şartları içerisinde oldukça iyi olduğunu bizlere göstermektedir. Ve şuna da inanın yani onun bir hesaplanmasını yapmıştır Peygamberimiz yani şöyle bir şey olmamıştır. Ya işte çok baskı var üzerimizde, ne yapalım siz yarın toparlanın gidin hapeşi sana. Böyle olduğunu asla düşünmüyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir hesaplama yapmıştır. Nereden gidecekleri güzergahları yakalanmamaları için onlara bir yol çizmiştir istişare etmek suretiyle. Ve bütün bu planlamayı arkadaşlar hiç kimseye de açmamışlardır. Hocam bence burada muazzam olan bir şey. Ümmü olan bir peygamberin bunları yapması. Senin peygamberin... Yani tabi aynı zamanda benim peygamberim hocam çok büyük adam ya Hazreti Peygamber evet. aleyhisselam. Vallahi az seyirciler Hazreti Peygamber aleyhisselamın böyle bu insani yönüne bu idarecilik ufuk, feraset yönüne insan odaklandığı zaman Hazreti Peygamber aleyhisselamı sevmemesi için yani ne olması lazım ya, ne Evet, olmaz. evet. Şimdi Habeşistan'a icret edenler ikinci, dördüncü aşama arkadaşlar. Birinci akabe beyatinde hazır bulunanlar, ondan sonra beşinci aşama, ikinci akabe beyatinde hazır bulunanlar, ondan sonra Mekke'den Medine'ye göç eden ilk muhacirler. Buna da dikkat edin. Mekke'den Medine'ye hicret eden herkesi dahil etmiyor. Hakim ne hesabı, ilk hicret edenleri. Çünkü ilk hicret edenler daha büyük zorluk çekiyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Yani düşün, diyelim ki Mekke'den Medine'ye ilk olarak hiç kimse yokken oradan bir yirmi kişi gidiyor. Onların orada karşılaşacağı zorluk aynı değil. Ama diyelim ki 50 kişi oraya hicret ettikten sonra sen 51. olarak hicret ettiğin zaman orada seni... Güvenli olduğunu biliyor heh, hocam oranı. Seni karşılayacak, kucaklayacak, icabında sana evini sunacak olan insanlar var. Ama şunu dememiz lazım. Ne olursa olsun hicret eden insanlar büyük insanlar. Evet. Ve aziz kardeşlerim biz sahabeyi seviyoruz ya sürekli bunu vurguluyorum. Bu insanlara bu hicreti, yolculuğu yaptığının sebep neydi? Hocam dünyalık bir şey var mı bunun karşılığında ya? Kesinlikle yok hocam. O yüzden Ashab-ı karşı kullanacağımız dile hakim olmamız, sahip olmamız, edepli olmamız gerekiyor. Bunu her zaman insanlarımızdan istiyoruz. Sonra arkadaşlar 6 madde bitti. Bedir gazvesi 7. madde. Bedir gazvesine katılanları e, kabul ediyor. Sonra 8 Bedir gazvesi ile bir anlaşması arasında hicret edenler. Sonra Rıdvan beyatini katılanlar. Sonra Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasında hicret edenler, bak bunlar sonraya aldı. Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasında. Çünkü Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke'lerin zaten güçlerinin bittiği anlaşılmış oldu. Ama buna rağmen, yani oranın esasında fethedilecek bir hale geldiği belli oldu. Ama buna rağmen yine ben Hz. Peygamber'in yanında yaşayacağım diyerek Medine'ye hicret edenler oldu. Bunlar da bu şekilde. 11'e geldik. Mekke'nin fethi günü Müslüman olanlar. Tuleka mı deniyordu hocam? Hazreti Peygamber Aleyhisselam bunları rahat bırakıyor tabii. Peygamber Aleyhisselam büyük insan dedi ki az önce Eyüp. Yani Hazreti Peygamber bunları çağırıyor. Bu 11. grup Mekke'nin fethi günü Müslüman olanlar. Peygamber Aleyhisselam onlara diyor ki ben size ne yapacağım şimdi benden ne bekliyorsunuz muamele olarak. Adamlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne yapacağını esasında biliyorlar. Diyorlar ki sen diyor iyi bir şeydi İbnül Ashira diyor. Yani sen bizim kabilenin güzel bir çocuğusun senden fenalık olmaz. Yani biz senden kötülük bize sana yaptığımızın mislini bize yapacağını biz beklemiyoruz diyor. Aziz Peygamber Aleyhisselam da onlara diyor ki ve antumut tulaka sizler bugün hepiniz serbestsiniz. işlerinize gidin. Ne yapıyorsanız onlara devam edin. Artık rahat edin, emniyettesiniz diyor aziz peygamber. Ve bunlar da sonradan güzel Müslümanlar oluyorlar yalnız. Ebu Süfyan mesela güzel bir Müslümanlık oğlu Hz. Muaviye güzel bir Müslümanlık sergiliyor ve İslam'a çok büyük yararlılıkları oluyor bunların. Son maddede arkadaşlar, son maddede Mekke'nin fethiyle ile vedacı arasında sırasında Hz. Peygamber aleyhisselam'ı gören çocuklar. Bir daha söylüyorum, Mekke'nin fethi ve vedacı sırasında Hz. Peygamber aleyhisselam'ı gören çocuklara en son sıraya koyuyor. 12 ama bir şey kalıyor burada bence, bir tane eksik madde kalmış sanki. Veda haccına katılıp görenler bu listede yok. Onlar da ekleseydi esasında. Mesela şundan dolayı, yani 13'e çıkarabiliriz bunu. Arkadaşlar bazı insanlar Hz. Peygamber aleyhisselamı bir kere sadece veda haccında görüyorlar. Ha, evet. Aziz seyirciler, yani herkes Hz. Peygamber ve Arap coğrafyasına, Arap yarımadasına ben gideyim Hz. Peygamber göreyim o günün şartlarında bir düşünüyorum böyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla bir kere Hz. Peygamberimizi sadece veda haccında gören insanlar var. Sanki bu 13. madde olarak o da eklenmiş olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama başta bir şey demiştim. Tabi bu sıralama çok güzel bir sıralama ama bu tabi Allah katındaki bir sıralama olmayabilir. Yani çünkü insan sonra da Müslüman olur. İslam'a çok büyük fedakarlıklar gösterir. Allah katındaki mertebesi elbette ki. Yüksek olabilir. Bir şey mi soracaksın? Evet. Arsa müsaadeniz hocam. Ee, sorarken aslında biraz da e, sözcüklerim inşallah yanlış anlaşılmaz diye çekiniyorum ama başta siz son arkadaşlarım var. Şöyle hocam, e, peygamber efendilerimiz haricinde, peygamberler haricinde günahsız bir insan, bir kul yok. Peygamberlerinde malum ki zelle denilen küçük hataları var ki Kur'an'da uyarıl uyarılıyorlar. Ee, sahabe efendilerimizin de insan olduklarını düşünürsek, şimdi Peygamber Efendimiz zamanında sahabelerin de yapmış olduğu bazı e, bizim büyük günah olarak e, isimlendirdiğimiz şeyler var, işte zina, hırsızlık gibi. Peki bunları yapmalarına rağmen sahabi olmalarında bir eksiklik, bir yanlışlık oluyor mu veya sahabi yine deniyor mu diye sormak istiyorum. Şimdi bu soruna esasında şöyle bir geniş cevap vereyim. Mesela biz Müslümanız, hepimizin günahlar oluyor değil mi? Evet. Elbet. Oluyor. Peki biz şimdi Müslümanlıktan çıkmış mı oluyoruz? Hayır. Hayır. Ben iman ediyorum değil mi? Müslüman olduğumu ikrar ediyorum. Dolayısıyla bir insanın günah işlemiş olması onu nasıl Müslümanlıktan çıkarmıyor ise başka günahlar işleyip bazı Peygamber Selam etrafında şehrinde işleyip de sahabilikten çıkmaz söz konusu olamaz. Çünkü o insan bir kere İslam'dan çıkmıyor. Öyle bir iddiası yok. Yani ben Müslümanlığı bırakıyorum demiyor. Ben yine Müslümanım diyor. Ama bir takım hatalar, kusurlar işlemiş oluyor. Bu şuna benzer. Hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese bir kimlik veriliyor değil mi? Evet. Türkiye Cumhuriyeti evet. vatandaşlık belgesi veriliyor, kimliği veriliyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam'ı gören, Müslüman olarak gören insanlarda esasında zahiri olarak böyle bir belge olmasa bile esasında o kimliği almış olan insanlardı. Ama burada bir şey dikkatini çekeyim Safa. Şimdi Hazreti Peygamber'in döneminde bir takım hakikaten yani ağır suç işleyen insanlar var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de az seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de Suç olarak tanımlanan neler var ise bunları yapan insanlar var esasında. Yani diyelim ki hırsızlıkla ilgili bir ayet indi. Tamam. İşte kul hakkını yemekle ilgili ayet-i kerime indi. Bu ne anlama geliyor? Esasında bu ayetlerin muhatap olduğu kitleler var. İnsanlar var. Toplumu ıslah etmek için bu ayet-i kerimeler nazil oluyor. Şimdi bizim burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Az önce dedim ki isimleri bilinen insanların sayısı 10.000 bin civarındadır. Bakın bu 10.000 civarındaki sahabilerden hiçbir tanesi içerisinde böyle ağır hatalar işleyip de onlardan hadis rivayet edilen tek bir Allah'ın kulu yoktur az seyirciler. Bir daha söylüyorum. Yani böyle ağır hatalar, günahlar işleyip de kendilerinden bize aziz peygamberin hadisi nakledilmiş olan tek bir Allah'ın kulu Yok. yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bunlar yine sahabedir. Müslüman olduğunu söylüyor. Bir de hatırlayın cezalandırıldıktan sonra bazı insanlar var cezalandırılıyor. Sonra asab bir Keram'da bazıları aleyhlerine konuşuyor. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki öyle bir dua etmiş, tövbe etmiştir ki onun yapmış olduğu tövbe diyor bu Medine'nin iki dağ arasındaki o boşluğu dolduracak kadar büyüktür. Yani oradaki tövbesinin samiyetini ve ihlasına vurgu yapmak için. Dolayısıyla insanın son halini biz bilemeyiz ama tövbe etmişse veya o cezasını çekmesi nedeniyle Allah onu affetmiş olabilir, bağışlamış olabilir. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Onun Müslümanlığını, sahabiliğini yine korumaktır. O cezasını neyse o görmüş olduğu ceza onu görmüştür. Ama biz burada şuna dikkat edeceğiz az kardeşlerim. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın biz sahabe deyince ne yaptık? Çerçeveyi çok genişti. Hz. Peygamber'e Müslüman olarak erişen ve Müslüman olarak vefat eden dedik. Ama bizim zihin dünyamızda sahabenin dendiği zaman sahabe dendiği zaman onun tonları var esasında aziz kardeşlerim. Yani şöyle, şimdi Hz. Ebü Bekir de sabi safan demiş olduğu o bir takım yanlışları, mesela maiz diye bir sabi var, Arbi cezaya mahkum ediliyor. Şimdi onun onun sabili ile Aziz Ebü Bekir'in ikisini biz yan yana koyamayız. O da sabidir, o da sabidir ama sabi'nin tonları var. Dolayısıyla biz sabi dediğimiz zaman Müslüman olan bu kimsenin hepsini sabi kategorisine koymakla birlikte. Sahabe denliği zaman bizim zihin dünyamızda hemen hemencecik birden uyanması gereken isimler esasında Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bulunan on eğitiminden geçmiş ve peygamber ahlakıyla bezenmiş olan, süslenmiş olan biz insanları anlıyoruz. Ama bunun yanında onlar kadar olmasa bile yine de iyi bir Müslümanlık ortaya koymuş. İslam için fedakarlıklar göstermiş. Peygamber Aleyhisselam yanında ama çok fazla bulunmamış olan insanlar da yine bizim başımızın tacıdır. Onların da Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan nakletmiş oldukları hadisleri, sünnetleri biz ne yapıyoruz? Alıp amel ediyoruz. Tamam. Bu durum bu şekilde. Dolayısıyla onlarla ilgili de bizim edepli bir yaklaşım safa sevgilememiz lazım. Onlarla ilgili de ama sonuçta bir toplumdan bahsediyoruz. Bir toplumda az veya çok bir takım yanlışlar hatalar içerisinde giren insanlar mutlaka olur dolayısıyla bunu da tabii görmek lazım ama günümüze kıyasladığımız zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'si erdem toplumu, ahlak toplumu arkadaşlar Dolayısıyla Medine nüfus türü azdı türü. diyebilirsiniz yani nüfus azdı. Hz. Peygamberimizin vefatı civarında Medine nüfusun 30 bin olduğu tahmin ediliyor. Hocam diyebilirsiniz nüfus şu anda şu kadar, bir mahallenin nüfusu bu kadar oldu ama sen şimdi onu Medine ile niye kıyas ediyorsun diyebilirsin. Ama ne dersen de kendi dönem şartları içerisinde Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplum hocam kim ne derse dersin ahlak toplumu erdem toplumudur. Böyle olduğu içindir ki o İslam kısa bir sürede bütün o coğrafyalara o vesileyle yayılmıştır. Ahlak temelli olmasaydı aziz kardeşlerim yani böyle hamasette konuşmayın. Yani olaya hamasette bakmayın. Bu İslam toplumu böyle erdemli ahlaklı bir toplum olmamış olsaydı böyle uzak coğrafyalara kısa bir sürede yayılabilir miydi kanaatimce bu asla mümkün değildi tamam Hocam, biri bir şey diyordu evet alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber üsve-i hasene olan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet. onun sahabe efendilerimize davranışı bizim sahabe efendilerimize göstereceğimiz ihtimamı zaten bir kenara koyuyor bununla beraber onun sahabe efendilerimize davranışı bizim bugünlerde bugün de bizlere üsve-i hasene bizim bugün arkadaşlık ilişkilerimizde, hoca talebe ilişkilerimizde, sayır, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerimizde bize nasıl bir örneklik teşkil eder? Vallahi hep sürekli okuduğumuz bir ayet-i kerime vardı. Abdülbah ki sen okunu Hazreti Peygamberimizin için örneklik olduğunu belirten ayet-i kerime her derste söylüyorum. Lekad kanelku fi Rasulillah ve hasenat. Şimdi aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, Allah Hz. Peygamber aleyhisselamı bizim önümüze rehber olarak, örnek olarak koymuş ya. Şimdi bu noktada şu anda Rufayn'in sormuş olduğu soru çerçevesinde söylüyorum. Biz Hz. Peygamber aleyhisselamın bu yönünü de kendimize örnek almak zorundayız. Nedir o? Hz. Peygamber aleyhisselam ashaba nasıl yaklaşmış? Hz. Peygamber sahabilerine nasıl yaklaşmış? Bu bizim için de bir ölçüdür. Esver peygamber aleyhisselam nasıl yaklaşmış ise biz de aziz peygamberin arkadaşıyla aynı yaklaşacağız böyle olması gerekmiyor mu? Evet. yani madem ki Hazreti peygamber bizim için ölçü, peygamber onlara nasıl yaklaşmışsa biz bu bağlamı da kaçırıyoruz ya özellikle ülkemizde bir kısım kardeşlerimiz kardeşim Hazreti peygamber nasıl yaklaşmış sahabesine sana, sana düşen senin görevinde peygamber aleyhisselamın yolundan gidip o nasıl onlara bir yol yordam yaklaşım sevgilemiş ise sana düşen şey de Aynı şekilde aynı metodu takip etmektir. Bak bu çok önemli bir şey söylüyoruz şu anda. Hakikaten arkadaşlar lütfen dikkat edin sevgili seyirciler. Biz burada peygamberi yöntemi takip edeceğiz. Peygamber aleyhisselam ashaba nasıl yaklaştı? Bize düşen şey de ashabı aynı şekilde yaklaşmaktır. Bunu unutmamak icap ediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ashabıyla olan ilişkileri tabi Rufay bu çok e, uzun bir cevap gerektiren bir soru esasında ama Vaktimizin de bitmek üzere olduğunu söylüyor Yönetmenimiz hani vaktimiz bitmeden ben de bir soru sormak istiyorum da. Ee, soru daha bir şey demedik ona ama neyse madem aldım mikrofon eline mecburen de bakayım. Evet. Hocam hani biz e, işte sahabeyi kirama saldırıyorlar. İşte olmadık sözler veyahut şeyler söylüyorlar. Biz de hani sahabeyi Kiram işte seviyoruz. Peygamber Efendimiz onlara nasıl davrandıysa bizim de onlara o şekilde davranmamız gerekiyor dedik. İşte bir de biz hani sahabe-i kiram adildir diyoruz. Ee, hani bunu adildir derken ne kastediyoruz? Niye adildir diyoruz hani bunu adil olarak... Oğlum senin kast... bu soruya cevap vermek için kast, ayrı bir program ya. yapmam lazım benim. Evet. Daha bu adamın sorduğu soruya iki kelim, kelam edemedim, bir şey diyemedim. Hocam Nasıl beş, beş, dakika, evet. beş dakika deyince... Evet. 5 dakika diye, değil beş dakika böyle hep oradan işaret ediyor öyle diyor 5 dakika 5 dakika bitti o az önceydi diyor şu anda 2 dakika. Dolayısıyla 2 dakikada ağzım açık kapatmak zaten 2 dakika alır ama ben e, en basitinden şunu söyleyeyim. Aziz kardeşlerim Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabıyla olan ilişkisi sıradan bir ilişkiydi. Ben bunu bu şekilde tanımlıyorum aziz kardeşlerim. Basitleştirmiyorum yalnız bakın. Sıradan bir ilişkiydi neydi? Hani ben şimdi buna takılıyorum, buna takılıyorum. Biraz yaşça onlardan büyüğüm ama en azından bunların kendi aralarında bir arkadaşlık hukuku var. Hazreti Peygamber aleyhisselamın onlarla olan ilişkisi de bu çerçevede. Arkadaş ilişkisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşın <gülüyor> arkadaşla ilişkisi nasıl olur idiyse Hazreti Peygamber aleyhisselamın da arkadaşlarla olan ilişkisi aynı çerçevede idi. Ama bir şey vardı her zaman en önde olan hususiyet saygıydı. Bakın Hz. Peygamber Aleyhisselam'la olan muhabbetleri çok iyi olmakla birlikte ama asla sahabe-i kiram Hz. Peygamber Aleyhisselam olan o saygı çizgisini aşmazdı. Ama çok ilginç bir şey Rufay. Hz. Peygamber Aleyhisselam da onlara saygı duyardı. Zaten... Sen hiç gördün mü Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatında bir sahabesini aşağıladığını, hakaret ettiğini veya meclisinden kovduğunu, Hatalar yapmış olmasına rağmen meclisinden kovduğunu Çok affedersiniz ağır ifadeler kullandığını gördüğünüz bir tek Allah'ın kulu var mı? Hayır hocam Yok Yok hocam Bulamazsınız yani Zaten bulsam müsteşiklere bulurdu bulamazsınız Dolayısıyla bu bizim için ölçü olması gerekir Aziz seyirciler değerli kardeşlerim Bir programımızın daha istemeden sonuna gelmiş bulunuyoruz Hz. Peygamber aleyhisselamı seven onun ve ashabının sevgisini gönüllerine nakşeden ve onların yolundan gitmeye gayret eden kullardan olmamızı Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ben şuna inanıyorum değerli kardeşlerim, biz Peygamber Aleyhisselam'ın ve onun değerli arkadaşlarının alakını kuşanabilirsek, bu İslam ümmeti tekrardan yeryüzüne o eski şaşalı, azametli, muhteşem günlerini tekrardan sunacaktır diye düşünüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, İyi günler diliyorum.